hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba dünyanın her tarafından kar değil insanlar diyerek karbonsuz ve adil bir gelecek talep eden genç iklim aktivistleri 23 Eylül küresel iklim grevinde sloganları ve pankartlarıyla seslerini duyurmak için bir kez daha sokaklardaydı. Gençler karbon nötr bir gelecek ve yaşanabilir bir Türkiye için karar alıcılara çağrıda bulundular. Karbon nötr bir gelecek için Türkiye 2030'a kadar en az %35 mutlak emisyon azaltımını Hedeflemeli dediler. İklim için gençlik, iklim öncüleri ve iklim için Türkiye ekiplerinin çağrı yaptığı ve birçok kurumla gençlik örgütü tarafından desteklenen 23 Eylül küresel iklim grevi Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşti. Türkiye'den gençlerin talebi ise Kasım ayında Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na yani COP27'ye kadar Türkiye'nin 2030'a yönelik en az %35 mutlak emisyon azaltım hedefi vermesiydi. Bizler kar değil yaşamı savunuyoruz. Kaldı ki kar uğruna yapılan hiçbir şey yaşanılacak bir dünya kalmadığında bir anlamı kalmayacak. Yani genç iklim aktivistlerinin İstanbul'daki buluşma noktası Kadıköy'dü. Pankartları ve sloganlarıyla taleplerini dire getiren karar vericilere seslerini duyurmak isteyen genç iklim aktivistleri Özgürlük Parkı'nda basın bildirisi okudular. Hepimizin sadece tüketim çılgınlığı, sınırsız bir kar elde etme hırsı ve sırf daha ucuz diye doğayı katleten plastik üretiminin olduğu bir rüyada olduğumuzu düşünün ve bu rüyada dünya adlı gezegende yaşadığımızı hayal edin. Ben de gelip size iklim krizini durdurmak için yaklaşık 7 senemiz kaldığını söylesem. Hepiniz korkuyla rüyalarınızdan uyanırsınız diye düşünüyorum. Bu rüyadan uyanmak şart diyerek sözlerine başlayan genç iklim aktivisti Senen Anaçoğlu, Türkiye'nin 2053'te karbon nötr olmaya giden yolda güçlü ve gerçekçi bir ara hedef koymasını ve Change.org'da başlatılan kampanyada uzmanların belirttiği ve bizim de desteklediğimiz şekilde Kasım'da Mısır'da gerçekleşecek 27. iklim zirvesine 2030'a kadar %35 azaltım hedefi koyarak gitmesini ve bunun için özel denetimlerin arttırılmasını istediklerini vurguladı. Genç aktivistlerin de destek verdiği Türkiye 2030'a kadar karbon salımlarını %35 azaltsın kampanyasına Change.org Taksim 2030 iklim hedefi adresinde bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Change.org Taksim 2030 iklim hedefi. İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ve İktisadi Kalkınma Vakfı ortak bir deklarasyonda Kasım ayında gerçekleşecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde Türkiye'nin sunmaya söz verdiği güncellenmiş ulusal katkı beyanını 2053 net sıfır kararına uygun olarak mutlak azaltım hedefiyle hazırlanması gerektiğine hatırlattı. Evet gençlere katılıyor bu vakıflarda Paris İklim Anlaşması'na taraf olunmasının ardından düzenlenen İklim Şurası'nın hemen öncesinde Türkiye'nin en geç 2035'e kadar kömürden çıkması taleplerini sunduklarının altını çizen kuruluşlar açıklamalarında şu bulgulara dikkat çekti. Bugün izlenecek iddialı iklim politikaları. Yüksek teknoloji sanayi gelişimi, yeni ve insana yaraşır istihdam yaratma, sağlık ve gıda krizlerine çözüm ve enflasyonla mücadele gibi günümüzün en kritik sorunlarına cevap verecek nitelikte. Mutabakatı bir aday ülke ve gümrük birliği ortağı olarak Türkiye'yi yakından ilgilendirmekte ve etkilemekte. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş, yeşil mutabakat gibi artık dış ticaret üzerinden gelen Tehditler karşısında Türkiye'yi dayanıklı hale getirecek. Rekabetçiliğini kaybetmeden küresel değer zincirleri içerisinde yerini korumasını ve hatta geliştirerek güçlendirmesini sağlayacaktır. Net sıfır hedefiyle uyumlu politikaların faydaları yakın vadede bile maliyetlerin üzerinde kalıyor. Uzun vadede ise elde edilecek net fayda daha da artıyor demişler ve konusunda uzman vakıflar ve kuruluşlar iktisadi kalkınma politikalar merkezi. Ve de ekonomi politikaları araştırma vakfı dinlemek lazım. İç Anadolu Havzası'nda kullanımı her geçen yıl daha artan yeraltı sularının çekilmesi ve toprağın yeraltına çökmesi sonucu meydana gelen obrukların sayısı 2600'ü geçti. Konya'nın Cihanbeyli Yunak Kulu Sarayönü Kadınanı ilçelerinde obrukların oluşumu artıyor. Obruk oluşan bölgelerde araştırma yapan AFAD, Ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü obrukların oluşumu ve alınabilecek önlemler hakkında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Çalışmalarda obrukların büyük bir çoğunluğunun yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yerleşim alanları, enerji yatırımı alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalara doğru ilerlediğini de raporladı. Uzmanlar obruk oluşumu konusunda uyarıyor. Yeraltı sularının çekilmesi Daha fazla obruk oluşmasına neden oluyor. İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'dan kötü haber var. Yaşanan balık ölümleri çevredekileri tedirgin ediyor. Başta balıkçılar olmak üzere çok sayıda kuş ve farklı hayvan türlerini barındıran Bakırçay'da kefay, sazan, levrek gibi birçok türdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Koku var ve halk da bundan şikayetçi.